Melekler güzel surette insandan ebdal de birçok suretlerde bulunabilir. Cibril'in hadisinde Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu şöyle buyurmuştu. Beynema nahnu inde sallallahu aleyhi ve sellem zati yevm iz tala alayna raculun şedidü beyadi siyabi şedidü sevadi şa'ri la yura alayhi eteru seferi ve la ya'rifuhu minna ehadun حَتَّا جَلَسَ اِلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَ Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz bir sırada, aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de peygamberin uylukları üzerine koydu ve Bu cümleden anlaşılıyor ki melekler insan suretinde peygamberlerden başkalarına da görülebilir. Ancak peygamberlerden başkası ne kadar makamı yüce olursa olsun melekleri asli suretinde değil asli suretinden Güzel surete dönüşmüş ve asli suretini temsil eden güzel bir surette görebilir. Cibril aleyhisselam ekseriya Dihyetül Kelbi radıyallahu ta'la anhu suretinde görünürdü. Kendi suretinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalnız iki defa görünmüştür. Yani Cibril Dihyetül Kelbi şeklinde görüldüğü gibi peygamberlere kendi aslıyla da görülmesi vuku bulmuştur. Ancak peygamber olmayanlardan melekleri asli suretleri üzerine gören olmamıştır. Evliyaya, alemi misalde yahut da keşif ve şuhut makamında meleklerin güzel maddi surette, cinlerin iyi veya kötü surette, şeytanın fena suretlerde görülmesi vakidir. Çok kamil olan zevat bu şekilde bunları müşahede ederler. Nitekim, Tebdili ahlak eden ebdal denilen evliya taifesi de, başka suretlere kendilerini değiştirip gösterebilirler. Asli suretlerinden melekler de temessül edebilir. Binaenaleyh, meleklere, cinlere ve şeytanlara, çeşitli suretlere girme imkanı verildiği gibi, ebdal makamında olan evliyaya da bu kuvvet verilmiştir. Bu makamda olan evliya, Meleklere mahsus olan sesi işitmişler. Nitekim ilham melekleri ve ruhanilerin sesleri işitilir. Ehl-i basiret, güzel surette onları müşahade ettikleri gibi onların seslerini de işitirler. Bu meselede keşif ve şuhut gerektir. Keşif ve şuhut makamından mahrum bu meseleyi kavrayamaz. Yani meleklerin görülmesi yalnız peygamberlere tahsis edilmemiştir. Kur'an'da da فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا نَسَوِيَّا Cibril, Meryem'e kamil bir beşer suretinde görülmüştür diye beyan olunmaktadır. Meryem'in peygamber olmadığı herkesçe malumdur. Yusuf'un da Züleyha'nın tasallutu anında Yakub aleyhisselamın suretini müşahede ettiği malumdur. لَوْلَا ra burhan Rabbi Eğer o, eşit Yusuf, Rabbinin burhanını görmemiş olsa idi buyurulmuştur. Malum o zamanda Yusuf aleyhisselamın Yakub aleyhisselamın suretini duvarda görmesi ve o suretin yani Yakub aleyhisselamın suretinin Sakın ha zinaya yanaşma o çirkin bir hayasızlıktır diye parmağıyla işaret ederek yazısını göstermesi insanlardan tebdili ahlak eden zevatların Muhiblerine bari barih surette görülmelerine delildir. Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselama görüldüğü gibi ebdal makamına ulaşan bir veliyi mürşidin de kendisine teslim ve ihlasla sevgi bağlayan kimselere görülmesi yahut onun suretinde meleklerin görülmesi de vakidir. Bu itibarla veliyi mürşide teveccül meşru olmuştur. El abdalu fi hadihi'l ummeti 30 raculan kulubuhum ala qalbi ibrahima halilir rahmani kullama mat rajul abdalallahu makanahu raculan ahara Bu ümmet içerisinde ebdal olarak 30 adam vardır. Kalpleri Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzerindedir. Her birisi öldüğü zaman Allah Teala başka bir adamı yerine getirir ve El abdalu fi ummati 30. Bihim taqumu al-ardu wa bihim tumtaruna wa bihim tunsaruna wa bihim Benim ümmetimin içerisinde 30 ebdal vardır. Onlar vasıtasıyla yer durmaktadır. Onlar vasıtasıyla yağmurlanıyorsunuz. Onlar vasıtasıyla yardımlanıyorsunuz ve onlar vasıtasıyla rızıklanıyorsunuz. Buyrulmuştur. Bazı hadislerde Otuz yerinde kırk erkek ve kırk kadın zikredilmiştir. Binaenaleyh, ebdal makamında olanların adetleri otuzdan düşmez, seksenden yükselmez. Yani irşat makamında tasarruf edebilecek zevatlar seksenden geçmez. Ama veli olup irşatsız olanlar ise bundan daha fazla olabilir. Sonra irşat makamında olanlara evtad ve aktab da denilir. Bunlara ebdal denilmesinin hikmeti, kendileri beşeri sıfatlarından meleki sıfatlarına, yani insanlıktan melekleşme vasfına dönüştükleri için, bir de istedikleri zamanda teslim, ihlas ve muhabbetle kendilerine bağlı olanlara göstermeye güç buldukları, yerlerinden ayrıldıkları vakit berhayat oldukları müddetçe, asli mahallesinde ruhaniyetten bir zatı, Yahut meleklerden birini yerlerine tasarruf etmesi için halife bıraktıkları için onlara ebdal denilmiştir. Bunlarda ihlas, aşk ve şeriat hakim olduğu için mezun da olsalar halkın irşadına kabiliyetlidirler. i̇bn Mes'ud radıyallahu ta'la ta anhu bu hadisi naklettiği zaman onlarla beraber def edilir, onlar vasıtasıyla yağmur yağar, onlar vasıtasıyla mahluk, ölür veya diri olurlar deyince, bazılar ondan, bu nasıl ki diye sormuşlardır. Derhal Muşarun ile şu cevabı vermiştir. Onlar Allah Azze ve Celle'den ümmetin çoğalmasını isterler ve buna gayret gösterirler. Allah Azze ve Celle de onların istekleri üzerine ümmeti çoğaltır. Zalimlere beddua yaptıkları vakit, Allah Teala zalimlerin zulmünü bertaraf eder. Böylece Allah Azze ve Celle'den yağmuru isterler. Allah Azze ve Celle de yağmuru indirir. Ve onların dua ve ihlasları sebebiyle de bu ümmetten birçok belaları kaldırır. Bunlardan biri vefat ettiği zaman Allah Azze ve Celle o vefat edenin ahlakıyla ahlaklanmış, teslim, ihlas ve muhabbetle hizmetinde bulunmuş birisini yerine tayin eder. Bu hususta birçok hadisler varit olmuştur. Nitekim İbn-i Abidin bu hususta bir risale yazmıştır. Bütün mesele riya ve nifaktan paklanmaktır. Bu oldu ise Allah Azze ve Celle sadık ve muhlis olan kullarını ya ebdal yapar ya hutte ebdalle tanıştırır. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu ta'ala anhunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharası'nın karşısında oturup şiddetle ağlayışını görenler acaba sizi ağlatan nedir? diye sormuşlar. O da buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim şu hadisi şeriftir. İnne yesira riyâi şirkun ve men âdâ evliyâ allâhi feqad bârezallâhe bil muharabeti İnne allâhe yuhibbul ebrârel etkiyâe el-ekfiyâe el in gâbû لَمْ ve وَاِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَسَابِحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظَلَّمَةٍ Gerçekte riyanın en azı şirktir. Kim Allah'ın dostlarına eza cefa verirse, Allah ile muharebeyi ilan etmiştir. Gerçekte Allah Azze ve Celle, ebrar, etkiya ve ehfiya kullarını sever. Onlar öylelerdir ki, Gayip oldukları zaman aranılmazlar. Halk içerisinde bulundukları zamanda da kendilerine değer verilmez, yaklaştırılmazlar. Zikir sayesinden Allah yolunu göstermekte kalpleri lambalardır, eşit yol gösteren kandillerdir. Ve onlar günahların karanlığından, toz toprağından tertemiz çıkarlar. Bunlar günah işlemekten mahfuzdurlar. Elbette masum olmazlar. İşte bunları bulmak ve onlara intisap etmek, onları tanımak, haklarına riayet etmek, hizmetlerinde bulunmak en büyük nimettir.